Cenab-ı Hak temsili terk etmez zira belagatın iktiza ettiği bir temsildir. Belagatın iktiza ettiği şey terk edilmez. Öyleyse Cenab-ı Hak bu temsili terk etmez. Binaenaleyh insafı olan o temsilin beli hak ve Allah'tan olduğunu bilir. İnad ile bakan adam ise hikmetini bilmez, tereddüde düşer, sorar, sual eder, en nihayet istihkar ile inkara girer. Hülasa mümin insaflı olduğu için, Allah'tan olduğunu tasdik eder, kâfir olan adam inatçı olduğundan, bunda ne fayde var, der. Emma. Bu emma, şart edatıdır. Dahil olduğu her iki cümleyi, birincisi melzum, ikincisi lazım veya evvelkisi şart, ötekisi meşrut olmak üzere, ikincisini birinci ile bağlar. Evet, bu emma, iki cümle arasında, lüzumu tesis etmek için vaz edilmiştir. Binan aley burada feya'lemuna enhu'l hak cümlesinin elledine amanu cümlesine lazım ve zaruri olduğuna delalet eder. Yani imanı olanın şehni onun hak olduğunu bilmektir. Kendisinden daha kısa olan elmu'minun kelimesine bedel elledine amanu denilmesi onun hak olduğunu bilmek iman sebebiyle olduğuna ve keza onun hak olduğunu bilmek iman olduğuna işarettir. Belagat noktayı nazarından makama daha münasip olan Ennehu'l-Beliğ cümlesine tercihan, Ennehu'l-Hak denilmesi, onların itirazlarından kastettikleri son neticeye işarettir. Çünkü onların maksatları, Allah'tan olduğunu nefyetmektir. Ennehu'l-Hak, hakkaniyetin o temsile hasredilmesinden anlaşılır ki, takbih edilmeyip, istihsan edilen yalnız Be'uda temsilidir. Be'udanın gayrisi, ve Bauda'dan daha iyisi ayıplardan hali olsa bile belagatça Bauda'nın yerini tutamaz çünkü yalnız ayıplardan selamet kemale delil olamaz Mir Rabbihim o temsilin Rablarından nazil olduğunu ifade eden bu kayıt onlar itirazlarına hedef ittiaz ettikleri o temsilin nüzulü olduğuna işarettir Ve emmellezine keferu, bu emma evvelki emma gibi ma kabillerindeki icmali tafsil etmekle tahkik ve te'kidi ifade ediyor. Ellediine keferu'nun el kafirune kelimesine tercih zikredilmesi onların bu inkarı kalplerinde rüsuh peydâ eden küfürden neşet ettiğine ve onun için onları yine küfre götürdüğüne işarettir. Evvelki cümledeki ya'lemune'nin mutabakati için burada fela ya'lemune denmesi münasip iken onun yerine zikredilen feyakulun icaz ve ihtisar için mukadder olan hallerden kinayedir. Takdiri kelam küfrü olan adam hakikatı bilmez, tereddüde düşer, inkara girer, istifham şeklinde istihkar eder, hakir görür. Ve keza kendileri dalalette oldukları gibi ağızlarıyla halkı da dalalete sürüklediklerine işarettir. Yodilu bihi ve yehdi bihi katira bu cümleden evvelki cümlede ellezina amenu mukaddem olduğuna nazaran burada ona münasip olan yehdi bihi'nin takdimi lazım iken yudillu bihi takdim edilmiştir. Çünkü bu kelamdan maksat inkar edenlerin itirazlarını reddetmektir. Buna binaen yudillu bihi kesbiye ehemmiyet ettiğinden takdim hakkını kazanmıştır. Sual: Dalalet yerine yudillu Hidayet yerine yehdî, yani mastardan fiile olan udulden maksat nedir? Cevap: Fiili muzari teceddüt ve istimrara delalet ettiğinden 23 sene devam eden nüzulü Kur'an'ın parça parça teceddüdü nispetinde onların zulmeti küfriyelerine kat kat zulmetlerin ilavesine sebebiyet verdiğine Müminlerin de nüzulün teceddüdü nisbetinde nuru imanlarının derece derece yükselmesine vâis olduğuna işarettir. Ve keza bu cümle "Maddâ iradallah ile âhirehi" cümlesiyle işaret edilen istifhama cevap olduğu için her iki fırkanın vaziyetlerini beyan etmek icabet etmiştir. Ve bu icab'a binaen maslara tercih fiil zikredilmiştir. Yani bir fırkanın vaziyeti dalâlet, ötekisinin de hidayettir. Ketiiran, evvelki ketiirandan kemiyet ve adetçe çokluk irade edilmiştir; ikinci ketiirandan keyfiyet ve kıymetçe çokluk kastedilmiştir ve aynı zamanda Kur'an'ın nevi beşere rahmet olduğunun sırrına işarettir. Evet, insanların az bir kısmının fazilet ve hidayetlerini çok görmek ve göstermek Kur'an'ın beşere karşı merhametli ve lütufkar olduğunu gösterir ve keza bir fazilet sahibi bin fazilet size mukabildir. Bu itibarla fazileti taşıyan az olsa da çok görünür. Ve ma yuzillu illa'l fasikin. Evvelki cümlede mutlak ve müphem olarak zikredilen kefir'den hasul olan vesveseleri, korkuları, tereddütleri bu cümle ile şöyle defetmiştir ki dalalete gidenler fasıklardır. Dalaletlerinin menşei de fısktır. Fıskın sebebi ise kespleridir. Suç onlarda olup Kur'an'da değildir. Dalaleti halk etmek yaptıklarının cezası içindir. Yine bilinmesi lazımdır ki bu cümlelerin her birisi Mahabli'nin şerh ve beyan eder. Mabadi de onu tefsir eder. Demek her cümle makabline delil, Mabadi'ne neticedir. İki silsile ile bunu izah edeceğiz. 1. Allah o temsilden haya etmez. Çünkü o temsili terk etmez. Hem o temsil belidir, hem o temsil haktır, hem o temsil Allah'ın kelamıdır. Bunu da mümin olan kimseler bilir. İki, Allah münkirlerin dedikleri gibi o temsilden haya etmez. O münkirler o temsilin terki lazımdır diyorlar. Zira o temsilin hikmetini bilmezler. Hem bunda ne fayda var derler, hem inkar ediyorlar. Zira hakir görüyorlar. Hem işitmeleriyle dalalete girdiler zira Kur'an onları dalalete attı hem onlar fıskla kabuklarından çıktılar hem Allah'a olan ahitlerini bozdular hem sıla rahmi kestiler hem arzda Allah'ın nizam ve intizamını ifsat ettiler Binaa-naleyh hasir ve zararlığı onlardır dünyada vicdan kalp ve ruhun azabı ile ahirette de Allah'ın gazabı ile ebedi bir azab içinde kalan onlardır Alâdin yanqudun âhed-ı Allah min bagd miṯaqihi ve yıqtâgun ma âmer-ı Allahu bhihi an yuṣal ve Evvela bilinmesi lazımdır ki Kur’an-ı Kerim’in icaz ve nazmında şek ve şüpheleri ika eden fasıkların, bilhassa bu makamda bu cümlede mezkür sıfatlar ile tavsifleri, pek yüksek ve latif bir münasebeti taşıyor. Evet, sanki Kur’an-ı Kerim diyor ki. Kur'an-ı Ekber denilen kainatın nizamında kudret-i ezeliye'nin icazını göremeyen veya görmek istemeyen o fasıkların Kur'an-ı Kerim'in de nazm icazında tereddütleri ve kör gözleriyle icazını göremeyip inkar etmeleri bât ve garip değildir. Zira onlar kainattaki nizam ve intizamı tesadüfe ve tahavvulat-ı garibeyi ve inkılabât-ı acibeyi abesiyete ve tesadüfe isnat ettiklerinden, bozulmuş olan ruhlarının gözünden o nizam tesettür edip, görünmediği gibi, pis fıtratlarıyla de Kur'an'ın mu'ciz olan nazmını karışık, mukaddemelerini akîm, semerelerini acı gördüler. Yenkudun, Örülmüş kalın bir şeridi açıp dağıtmak manasını ifade eden nakz tabiri, yüksek bir üsluba işarettir. Sanki Cenabı Hakk'ın ahdi, Meşiyet, hikmet, inayetin ipleriyle örülmüş nurani bir şerittir ki ezelden ebede kadar uzanmıştır. Bu nurani şerit, nizam nizamı umumi şeklinde tecelli ederek silsilelerini kainatın envaına dağıtır iken en acip silsilesini nevi beşere uzatmıştır. Ve ruhu beşerde pek çok istidat ve kabiliyetlerin tohumlarını ekmiştir. Fakat o istidatların terbiyesini ve neticesini cüz ihtiyarı'nın eline vermiştir. O cüz ihtiyarı'nın yuları da şeriatın ve delaili nakliyenin eline verilmiştir. Binaen aley Cenabı Hakk'ın ahdini bozmamak ve ifa etmek ancak o istidatları layık ve münasip yerlerine sarf etmekle olur. Ahdin nakzi ise bozmak ve parçalamaktan ibarettir. Mesela bazı enbiyaya iman ve tasdik, bazılarını inkar ve tekzip, bazı hükümleri kabul, bazılarını red, bazı ayetleri tahsin, bazılarını kabih ve çirkin görmek gibi. Zira böylece yapılan nakz-ı nazmı, nizamı, intizamı ihlal eder, bozar. Ve yaqta'un ma emeral lahu bihi en yusale. Bu cümledeki emir iki kısımdır. Birisi teşriidir ki sılay rahim ile tabir edilen akraba ve müminler arasında şer'an emredilen muvasala hattıdır. Diğeri emri tekviniidir ki fıtri kanunlar ile adetullah'ın tazammun ettiği emirlerdir. Mesela ilmin itası manen ameli emrediyor. Zekanın itası ilmi emrediyor. İstidadın bulunması zekayı, aklın verilmesi marifetullahı Kudretin verilmesi, çalışmayı, cesaretin verilmesi cihadı manen ve tekvinen emrediyor. İşte o fasıklar bu gibi şeylerin arasında şer'an ve tekvinen tesis edilen muvasala hattını kesiyorlar. Mesela akılları marifetullah'a, zekaları ilme küs olduğu gibi akrabalara ve müminlere dahi dargın olup gidip gelmiyorlar. Vayufsiduna nefil ard Evet fıskla bozulan bir adam Bataklığa düşüp çıkamayan bir şahıs gibi, çoklarında o bataklığa düşmelerini istiyor ki, maruz kaldığı o dehşetli halet bir parça hafif olsun. Çünkü, musibet umumi olursa, hafif olur. Ve keza, bir şahsın kalbinde bir ihtilal, bir fenalık hissi uyanırsa, yüksek hissiyatı, kemalatı sukut etmeye başlar. Kalbinde tahribata, fenalığa bir meyil, bir zevk peydâ olur. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür, Sonra o şahıs bütün lezzetini, zevkini tahribatta, fenalıkta bulur. İşte o vakit o şahıs tam manasıyla arzda yırtıcı bir hayvan, ihtilale çıkarıp büyüten bir bela, fesadı durmayıp karıştıran bir afet kesilir. Sual: Bir fasıkın fıskıyla arzın müteessir olması akıldan uzaktır. Cevap: Madem ki arzda nizam var, mübazene de olmalıdır hatta nizam müvazeneye tabidir. Binaenaleyh, bir makinenin dişleri arasına küçük bir şey düşerse, makine müteessir olur. Belki faaliyeti de durur. Veya faraza iki dağ bir teraziyle tartılır iken, terazi müvazi olduğu vakit, bir gözüne bir ceviz ilave edilirse, müvazenesi bozulur. Dünyanın da manevi nizam makinesi böyledir. Mütemerrit bir fasıkın fıskı, arzın müvazene-i maneviyesinin bozulmasına vesile olabilir. Ulayikehumul Hasirun. Ulaye üç şeyi ifade ediyor. Birisi ihzar, ikincisi mahsusiyet, üçüncüsü uzaklıktır. Demek bu üllayike gayip olan o fasıkları ihzar eder, mahsus bir şekilde gösterir. Sual, onların ihzarını icab eden sebep nedir? Cevap: Sami'in talep ve isteğidir. Evet, onların pis ahvalini işiten Sami, onlara karşı hissettiği hiddet ve nefretini izale için, hüsran ile tecziye ve tavsiflerinde, sanki onları karşısında hazır olarak görmek istiyor, ta oh oh demekle kalbi rahat olsun. Müşahedeleri mümkün olmadığı halde, ulaike ile mahsus gösterilmeleri, güya pis ahvalleri, habis sıfatları ve şöhret ve kesretleri öyle bir hadde haddebalidir ki, Herkesin nazar-ı nefreti önünde onların o hallerini tecessüm ettirerek mahsus bir şekilde gösterir ve bu işaretten hasarete mahkum olduklarının sebebi de anlaşılmış olur. O fasıklara racı olan Ülayke'nin ifade ettiği uzaklık ise onların tarîke haktan uzaklıkları öyle bir dereceye vâlidir ki bir daha tarîke hakkı rucuuları mümkün olmayıp bu yüzden zemme tahkire müstehak olduklarına işarettir. Hasri ifade eden hum hasaretin onlara münhasır olduğuna delalet eder. Hatta müminlerin bazı dünya lezzetlerinde hasaretleri hasaret sayılmaz ve yine müminlerden ehli ticaretin ticaretlerinde vaki olan zararları hasaret değildir. El hasirun'deki harfi tarif cinsi ve hakikati ifade eder. Yani hüsran görenlerin hakikatını cinslerini görmek isteyen varsa onlara baksın ve keza Onların meslekleri mahzı hasarettir, başka hasaretlere benzemiyor. Hasirin, hasaretin mutlak bırakılması, yani bir şeyle takyid edilmemesi, hasaretin bütün envaına şamil olduğuna işarettir. Mesela vefayı ahitte nakz ile hasaret ettiler. Sıla-i rahimde kat ile, ıslahta ifsad ile, imanda küfür ile, saadet ebediyede şekabetle yaptıkları hasaretler gibi.